Üstün özellikleriyle yün Doktor İbrahim Uğurlu Sakadikeni isimli bitkiyi duymuş olmalısınız. Ülkemizin pek çok yöresinde bu bitkiye rastlanır. Otlamak için dağ bayır dolaşan koyunlar bu dikenlerde birçok kıl bırakır. Bu kılların serüvenini takip ettiğinizde koyunların bunu bilerek yaptığı hissine kapılabilirsiniz. Çünkü bir müddet sonra sakaların bu kılların başına üşüştüğüne, gagalarıyla onları didik didik ettiklerine şahit olursunuz. Birçok kuş gibi sakalar da iplik haline getirdikleri bu kılları yuvalarına taşır ve kendilerine verilen istidadın bir gereği olarak işler. Böylece kuşların yuvaları kendileri ve yavruları için sıcak bir mekan olur. Peki kuşların bile faydalandığı yün hakkında bizler neler biliyoruz? Koyun, keçi, deve gibi bazı otçul hayvanların vücutlarındaki yumuşak kıllar yün olarak tarif edilir. Ama yün denince akla genellikle koyun yünü gelir. Bir kılda derinin içine gömülü bir kökle bu kökten çıkan ve üstleri dışında devam eden serbest eksen kısmı vardır. Kılın serbest ekseninden enine alınan kesitte mikroskobik olarak 3 kısım görülür. Bunlar içten dışa doğru medulla, korteks ve kütikuladır. En dış kısmı. Korteks ve medulla da pigment maddesi vardır. Bu pigmentin miktarına göre kıl açık veya koyu olur. Memelilerde renk maddesi melanindir. Bunlar siyah, kahve ve kızıl olabilir. Pigmentsiz kıllar beyaz görülür. Pullardan bir kılıf. barda kırkılan kirli koyun yönüne yapağa denir. Yapağa kılları genellikle 2 ila 30 santim arasında değişir. Kılın çapı ise 20 ila 80 mikron arasındadır. 1 mikron eşittir 1 bölü 1000 milimetre. Bir yün kılını mikroskop altında inceleyecek olursak onun bir çatının kiremitleri veya balıkta olduğu gibi sıralanmış pullarla örtülü olduğunu görürüz. Yün olarak kullanılan kılların dış yüzünü oluşturan kütikula hücrelerinin ucu dışa doğru uzar, bu sebeple kılların üzeri pürtüklüdür. Pürtüklerin çokluğu, yünün kalitesini artırır. Yünün esas kısmını teşkil eden korteks, uzun, kat kat iplik şeklinde hücrelerden yapılmıştır. Yünün esnekliği, dayanıklılığı veya boyanma hususiyeti, bu korteks bölgenin özelliğine göre değişir. Kıvırcık kılların köklerinin bir tarafı öbür yanından daha kısadır. Yani kılın bir tarafı diğer tarafından daha hızlı uzar ve bu da kılın kıvrılmasına sebep olur. Bu hususiyetten dolayı yün eğirme kalitesinde mühim bir faktör olan helezonik yapıya kavuşur. Bu helezonik kıvrımlar yünün esnek olması ve buruşmamasını sağlar. Öyle ki 1 santimdeki kıvrım sayısı yünün yarı çapı ile orantılı olarak değişir. İnce yünlerde santimde 10, orta kalınlıktaki yünlerde 4 ila 8, kaba yünlerde ise 1 ila 2 kıvrım bulunur. Medulla, elyaf boyunca uzanan ve farklı şekillerdeki medulla hücreleriyle gevşek olarak dondurulmuş dar bir kanaldır. Bu, İnce elyafta tek, kaba yünlerde ise birbirine paralel birkaç kanal halinde yaratılmıştır. Gevşek şekilde bulunan hücrelerin arasında sıvının geçebileceği kanallar vardır. Pullar su geçirmediğinden, yün boyandığında boya çözeltisi ancak pulların elyafla birleştiği yerlerden medulla tabakası içine girer. Yün esnektir. Bir koyunun derisinde santimetre karede 4000 bin ile 10 bin arasında kıl vardır. Kılların sayısı koyunun cinsine ve vücut bölgesine göre değişir. Yetişkin bir merinosun derisinde 20 milyonda 126 milyon arası kıl bulunur. Yün elyafları ne kadar ince ise o kadar kıvırcık olur. Yünün kalitesini, elyaflarının inceliği ve kopma mukavemetinin büyüklüğü tayin eder. En ince elyaflı yün, merinoslarda bulunur. Bu yün elyafları 16 mikron ile 50 mikron arasında değişen kalınlıklardadır. Hayvanın omuz başlarına rastlayan kısımlarındaki yünler daha ince olur. Yünün kalitesi ile hayvanın yaşı arasında da bir münasebet vardır. En kaliteli yün 2 yaşını doldurmuş hayvanlardan elde edilir. Daha yaşlı hayvanlarda yün sertleşmeye başlar. Tiftik keşisinin yünü de çok kıymetlidir. Bir yün elyafı aynı kalınlıktaki başka maddelerden daha fazla ağırlık taşıyabilir. Bu esnada boyu %30 nispetinde uzayabilir. 10 cm uzunluğunda bir yün kılının boyu yavaş yavaş gerilirse 13 cm'ye kadar uzayabilir. Yüne verilen bu esneme kabiliyeti onun en mühim hususiyetidir ve ona büyük bir üstünlük katar. Özellikle elbise yapımında yünün esneme özelliğinden geniş ölçüde faydalanılır. Mesela kullanım esnasında duruşan, mesela kullanım esnasında buruşan elbiseler bir müddet askıda kaldığında yeniden eski halini almaktadır. Yün neden sıcak tutar? Yüne ısıyı iletmeme, içinde hava tutma, sıcaklık yayma, keçeleşme gibi hususiyetler verilmiştir. Bu vasıflarından dolayı yün vücudumuzu soğuğa karşı öteki tekstil malzemelerinden çok daha iyi korumaktadır. Tabii bir izolasyon malzemesi Vücudumuzun iç sıcaklığının 37 santigrat derece olduğunu biliyoruz. Ama derimizin üzerinde sıcaklık 33 santigrat dereceyi geçmez. Hatta derimizin bazı yerlerinde sıcaklık 26 santigrat dereceden fazla değildir. Sıcaklık veya soğukluk, vücudun deri aracılığıyla aldığı bir histir. Derinin ısınıp soğumasına göre vücut da ısınmakta veya soğumaktadır. Hava sıcaklığının vücudun sıcaklığından düşük olduğu zamanlarda, vücut dışarıya sürekli ısı vermektedir. Bu ısı kaybına mani olmak için genelde uygun kalınlıkta veya cinsel elbiseler giyilir. Soğuktan korunmak için kumaşın ısı iletim özelliğinin düşük olması gerekir. İşte yün malzemeden yapılan elbiseler vücudun dışarıyla ısı alışverişini en az seviyede tutan tabii bir izolasyon görevi yapar. Hava deposu. Yünün ısıyı geçirmemesinin bir sebebi daha vardır. Bu da yünün iplikleri arasında bol miktarda hava barındırma özelliğine sahip kılınmasıdır. Bilindiği gibi hava yüne göre ısıyı daha iletir. Yünlü bir kumaşın içindeki hava boşlukları kumaş hacminin %80'i kadardır. Hava bu boşluklar içinde bir balonun içindeki hava gibi hareketsiz durur. Ama aynı zamanda vücutla dışarıdaki hava arasında bir ısı yalıtkanı vazifesi görür. Ayrıca yünlü kumaş insanın derisine hiçbir zaman iyice yapışmaz. Kumaştaki kıvrık yün iplikleri kumaşı deriden biraz uzakta tutar. ...kumaş arasındaki bu hava aralığı vücut ıssının muhafaza edilmesini temin eder. Sıcaklık Yayma Yüne verilen en mühim hususiyetlerden birisi de onun ısı üretecek bir yapıya sahip olmasıdır. Mesela uzay elbiselerinin iç bölümleri elektrik dirençleriyle donatılmıştır. Yani bir elektrik ızgarası gibi ısı üretir. Yünlü elbiseler de buna benzer. Yani yünlü kumaşların higroskopik, nem çeken hususiyetleri vardır. Bu özellikleriyle de etraftaki hava katmanları içinde bulunan nemi emme vazifesi görür. Öyle ki 1 kilo yünün içinde ortalama 150 gram su bulunur. Ama yüne dokunulduğu zaman bu nem hissedilmez. Yün, havadaki nemi emdiği gibi vücudumuzdan yayılan ıslaklığı da emer. Yün, diğer teksil ürünlerine göre... Daha çok ter çeker. Burada insanı hayrete sevk eden bir yaratılış harikası daha devreye girer ve bu emme sırasında yün bir müddet sonra vücuttaki terlemeyi en aza indiren bir izolasyon görevi görmüş olur. Keçeleşme Yün elyafın üzerinde bulunan pullar, sıcaklık, basınç ve bazı kimyevi maddeler sebebiyle dışa doğru kıvrılır. Sıcaklık ve nem, yün liflerini şişirir. Korteks tabakasında epiderm tabakasına nazaran bir çekme görülür. Bütün bunlar, elyaf yüzeyini kaplayan pulların açılmasına ve geriye doğru kıvrılmasına sebep olur. Örtü hücreleri birbirlerine kenetlenir ve lifler birbiri üzerine dolanır, düğümlenir. Bu hadiseye yünün keçereşmesi denir. Yün ve diğer hayvan kaynaklı elyaflarda diğer liflere göre daha kaliteli keçeleşme görülür. Keçeleşme daha çok ince yünlerde olur. Battaniyelerin çoğu fötür şapkalar, yünlü kumaşların keçeleştirilmesiyle yapılır. Çobanlar da çetin hava şartlarına karşı kendilerini koruyabilmek için dikişsiz ve kolsuz bir kıyafet olan kepenek giyerler. Bu da yünün keçeleştirilmesiyle yapılır. YÜN YAĞ Yün yağı, yapağının yıkanması sırasında yıkama banyosuna emülsiyon oluşturarak geçer. Bu yıkama banyosu diğer adıyla yün yağı, lanolin adı altında kozmetiklerin yapımında kullanılır. Lanolin, açık sarı renkte merhem kıvamındadır. Hafif kokuludur ve kolloidal gümüş merhemi gibi nüfuz edici merhemlerde, el ve tıraş kremlerinde, kıl dökücü kremlerde kullanılır. Hafif antiseptik, mikrop öldürücüdür. Cildi güzelleştirir, saçların kırılmasını önlediği için şampuanlara katılır. Hayvanlar alemindeki her bir canlıda görülen mükemmel özelliklerin sadece o canlılar için değil, diğer canlılar için de faydalı olduğu görülmektedir. İnsan olduğunun bu mükemmel özelliklerden azami istifade ettiği. Hatta bunlardan ilham alarak üstün özellikte çeşitli malzemeler ürettiği de bilinmektedir.